Paulus'tan Koloselilere Mektup 1. Bölüm Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Paulus ve kardeşimiz Timoteos'tan Kolose'de bulunan Mesih'e ait kutsal ve güvenilir kardeşlere selam. Babamız Tanrı'dan sizlere lütuf ve esenlik olsun. Sizler için dua ederken Tanrı'ya, Rabbimiz İsa Mesih'in babasına her zaman şükrediyoruz. Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğinizi ve bütün kutsalları sevdiğinizi duyduk. İmanınız ve sevginiz göklerde sizin için saklı bulunan umuttan kaynaklanıyor. Bu umudun haberini gerçeğin bildirisinden, size daha önce ulaşan müjdeden aldınız. Müjde, onu işittiğiniz ve Tanrı'nın lütfunu gerçekten anladığınız günden beri aranızda olduğu gibi, bütün dünyada da meyve vermekte, yayılmaktadır. Müjdeyi bizim adımıza Mesih'in güvenilir hizmetkarı olan sevgili emektaşımız Epafras'tan öğrendiniz. Ruhtan kaynaklanan sevginizi de bize O bildirdi. Bunu işittiğimiz günden beri biz de sizler için dua etmekten, tam bir bilgelik, ve ruhsal anlayışla Tanrı'nın isteğini bütünüyle bilmenizi sağlamasını dilemekten geri kalmadık. Rabbe yaraşır biçimde yaşamanız, O'nu her yönden hoşnut etmeniz, her iyi işte meyve vererek Tanrı'yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz. Her şeye sevinçle katlanıp sabredebilmeniz için O'nun yüce gücüne dayanarak bütün kudretle güçlenmenizi diliyoruz. Bizi Kutsalların ışıktaki mirasına Ortak olmaya yeterli kılan babaya Şükretmeniz için dua ediyoruz O Bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp Sevgili oğlunun egemenliğini aktardı Onda kurtuluşa Günahlarımızın bağışına sahibiz Görünmez Tanrı'nın görünümü Bütün yaratılışın ilk doğanı O'dur Nitekim yerde ve gökte Görünen ve görünmeyen her şey, tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar onda yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Her şeyden önce var olan O'dur ve her şey varlığını O'nda sürdürmektedir. Bedenin yani kilisenin başı O'dur. Her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan O'dur. Çünkü Tanrı bütün doluluğunun O'nda bulunmasını uygun gördü. Mesih'in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak yerdeki ve gökteki her şeyi O'nun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu. Yaptığınız kötülükler yüzünden bir zamanlar düşüncelerinizde Tanrı'ya yabancı ve düşmandınız. Şimdi ise Mesih sizi Tanrı'nın önüne kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak çıkarmak için öz bedeninin ölümü sayesinde sizi Tanrı ile barıştırdı. Yeter ki duyduğunuz müjdenin verdiği umuttan kopmadan, imanda temellenip yerleşmiş olarak kalın. Ben Paulus, göğün altındaki bütün yaratılışa duyurulan bu müjdenin hizmetkarı oldum. Sizin için acı çektiğime şimdi seviniyorum. Mesih'in kendi bedeni, yani kilise uğruna çektiği sıkıntılardan eksik kalanlarını, kendi bedenimde tamamlıyorum. Tanrı'nın sizin yararınıza bana verdiği görevle, kilisenin hizmetkarı oldum. Görevim, Tanrı'nın sözünü, yani geçmiş çağlardan ve kuşaklardan gizlenmiş, ama şimdi O'nun kutsallarına açıklanmış olan sırrı, eksiksiz duyurmaktır. Tanrı, kutsallarına bu sırrın uluslar arasında nedenli yüce ve zengin olduğunu bildirmek istedi. Bu sırrın özü şudur: Mesih içinizdedir. Bu da size yüceliğe kavuşma umudunu veriyor. Her insanı Mesih'te yetkinleşmiş olarak Tanrı'ya sunmak için herkesi uyararak ve herkesi tam bir bilgelikle eğiterek Mesih'i tanıtıyoruz. Onun kudretle bende etkin olan gücüne dayanarak uğraşıp emek vermemin amacı da budur.